Ve auzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline. Men yehtidihi Allahu fe ve men yudlil fe la hadi le. Ve eşhedü en la ilaha illallah la şerike ve eşhedü abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd kitabullah ve hayral hadiyeti ve ve ve İbanet-i 252. maddede devam ediyoruz. Sonra Allah Tebârik ve Teâlâ'nın sıfatlarına iman etmek gerekir. Allah hay diridir. Natık konuşandır. Burada natık kelimesini Allah Azze ve Celle hakkında kullanmayı biz caiz görmüyoruz. Çünkü kitap ve sünnet naslarında natık veya nata kafili Allah Azze ve Celle hakkında sabit olmamıştır. Varsa böyle bir rivayet ancak o zaman e, bunu söylemek caiz olur. Bildiğimiz kadarıyla nataka fiili geçmiyor. Allah Azze ve Celle hakkında mütekellim, yani kelam sıfatına sahip olmasıyla zikrederiz. Semih, işten ve basir, görendir. Gizli ve ondan gizlisini, yerdeki ve gökteki her şeyi, meydanda ve toprağın altında bulunanı bilir. O hakim, hüküm ve hikmet sahibi, alim, bilen, aziz, izzetli, kadir, kudretli, vedut, seven, Rauf ve rahim, merhamet edendir, içtir ve görür. O bakılacak en yüce yerdedir. Daraltır ve genişletir. Alır ve verir. Arşının üzerinde yaratıklarından ayrıdır. Öldürür ve hayat verir. Fakirleştirir ve zengin kılar. Gazaplanır ve razı olur. Konuşur ve güler. Bakara 255. ayetinde Onu ne bir uyuklama tutar ne de bir uyku buyrulmuştur. Enam 19'da. Hangi yaprak düşerse onu mutlaka bilir. Yerin karanlıklarında bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi açık bir kitaptadır. İbn-i Bat'ta, İbanetül Kübra'da, Tetimmetür Reddalel Cehmiye bölümünde şöyle demiştir. Cehmi, bu sıfatların tamamını redd ve inkar etmektedir. Tenzilin, yani vahyin açık ifadelerini ve apaçık sünneti reddetmekte, Allah Teala'nın öfkelenmediğini, razı olmadığını, sevmediğini, kerik görmediğini iddia etmektedir. O, bu sıfatları red ve inkarla ancak bunlarla mevsuf olanı inkar etmek istemektedir. Halbuki Allah Teala cehmiye yalanlamış, rezil etmiş ve onu hidayet yolundan uzak eylemiştir. İrnubat'ta sonra Ebu el huzeli Raym olan şu sözünü isnadıyla zikretmiştir. Allah Azze ve Celle'nin konuşmadığını, işitmediğini, görmediğini, öfkelenmediğini, razı olmadığını bu sıfatlardan birkaç tanesini daha saydı, bunları söyleyen kimse Allah Azze ve Celle'ye kafirdir. Onu bir kuyunun başında dururken görürseniz onu kuyunun içine atın. Allah azze ve celle'ye karşı bunu din ediniyorum. Çünkü onlar allah Teala'ya kafirlerdir. 253. Bundan sonra bilmek gerekir ki o kıyamet günü mümin kullarına tecelli edecek, kendisini gösterecektir. Onlar onu görecek, o da onları görecektir. O onlarla konuşacak, onlar da onunla konuşacaktır. Yine o onlara selam verecek, onlara gülecek, onlar da ona gülecektir. Bu esnada birbirlerine girmeyecekler ve şüpheye düşmeyeceklerdir. Cabir radıyallahu anh'den gelen rivayete işaret etmektedir. Bu hadiste şöyle geçer. Sonra Rabbimiz bundan sonra bize gelir ve kimi bekliyorsunuz diye sorar. Onlar da Rabbimizi bekliyoruz derler. Bunun üzerine o sizin Rabbiniz benim buyurur. Onlar da sana baksak derler. Bunun üzerine o onlara tecelli eder ve güler. Ahmet ve Müslim rivayet etmiştir. Kim bunu yalanlar ise reddederse Hakkında şüphe ederse ya da ravilerine taan ederse Allah Azze ve Celle büyük bir iftirada bulunmuş, Allah'tan ve Resulünden beri olmuş olur. Allah ve Rasul'de ondan beridir. Alimler böyle söylemiştir. Hatta bazıları bu hususta yemin etmiştir. Esved bin Salim'den İb İbanetül Kübra'da şöyle rivat edilmiş. Bu hadisler vallahi haktır değilse hanımlarımız boş olsun. Fadıl bin da şöyle demiştir. Kendisine bir adamın Allah Teala ahirette görülmeyecek dediği ulaştığı zaman Ahmet bin Hanbel'in aşı derecede öfkelendiğini ve şöyle dediğini işte. Kim Allah ahirette görülmeyecek derse kafir olur. İnsanlardan kim olursa olsun Allah'ın laneti ve gazabı onun üzerine olsun. Allah Azze ve Celle o gün bazı yüzler parıl parıldır, Rablerine bakarlar buyurmamış mıdır? Yine Allah Teala hayır onlar o gün Rablerinden perdeleneceklerdir buyurmamış mıdır? Bunlar müminlerin Allah Teala'yı göreceklerine delildir. Acuri'nin Eşşeriye kitabında rivat edilmiştir. İbn-i Teymiye, Telbisil Cehmiye de şöyle der. Rüyet, yani Allah'ın ahirette görülmesi meselesi, Allah'ın sıfatlarını ispat eden ehl Sünnet ile Cehmiye'yi birbirinden ayıran en büyük meselelerdendir. Öyle ki Ehl-i Hadis ve ehl Sünnet alimleri Allah'ın sıfatlarını ispat için kitaplar kaleme alıyorlar ve kitab rüye ve erreddu alel cehmiye, rüyet ve cehmiyeye reddiye diyorlardı. Cehmiye'nin inkar ettiği rüyet hadisleri ve rüyetle ilgili olan hadisler de bu kapsamdadır. Onlar rüyeti inkar edeni muattıl, yani muattıla Allah'ın ismi ve sıfatlarını iptal edenlerden sayıyorlardı. Ayrıca ibane'de ilgili bir bölüm, bab vardır. 254. Bundan sonra hayrıyla, şerriyle, acısıyla, tatlısıyla, azıyla ve çoğuyla kadere, kaderin Allah Azze ve Celle tarafından kullar üzerinde takdir edildiğine, her şeyin onun olmasını istediği vakitte olacağına, Vaktin ne öne geleceğine ne de sonraya erteleneceğine her şeyin ancak Allah'ın ilminde geçtiği zamanda meydana geleceğine iman etmek gerekir. Yine iman etmek gerekir ki kulun başına gelen onu ıskalayacak değildir. Onun başına gelmeyen de ona isabet edecek değildi. Önce gerçekleşen şey ertelenecek değildi. Geriye bırakılan şey de öne alınacak değildi. Yani kader de nasılsa ıskalayacak. E Me olaylar meydana bu şekilde gelir. Bu hususta Kur'an'ın ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in haberlerinin tamamında öyle sahih deliller ve sabit ücretler vardır ki bunlar reddetmek mümkün değildir. Bunlar ancak Allah Azze ve Celle iftira atarak ve kudret hususunda onunla çekişerek reddedilebilir. Zeyd bin Eslem Rahimullah şeye demiştir. Kader Allah'ın kudretidir. Dolayısıyla kaderi yalanlayan kimse Allah'ın kudretini inkar etmiştir. Bunu hacı i eşşeriyada rivayet etmiştir. Rasuller zikrettiğimiz şeye davet etmişlerdir. Kitaplar bununla nazlı olmuştur. Allah'ın Rabliğini, kendisinin de kulluğunu inkar eden mukarrep melek olsun, gönderilmiş bir nebi olsun, yaratılmışın başlangıcından sonuna kadar bütün tevhid ehli bunun üzerinde ittifak etmiştir. Onlar icma etmişlerdir ki, göklerde ve yerde ne olmuşsa ve ne olacaksa, o ancak Allah Azze ve Celle'nin dilediği, istediği ve kaza buyurduğudur. Mahlukatın tamamı kuvvetleri yönünden Allah Azze ve Celle'nin saltanatında, O'nun muradına aykırı bir şey meydana getiremeyecek kadar, O'nun meşiyetine, yani dilemesine gadebe çalamayacak kadar, O'nun hükmünü geri çeviremeyecek kadar zayıftırlar. Varlıklar yönünden bundan acizdirler. Ebu Muzaffer Essemani şöyle demiştir. Bu konuyu bilmenin yolunun kıyas ve akıl olmadığını, ancak kitabın ve sünnetin beyan ettiklerini takip etmek olduğunu zikretmiştik. Bu konuda tevkiften sapan kimse sapıtır ve şaşkınlık denizlerinde bocalar durur. İçi asla şifa bulmaz. Kalbin kendisiyle mutmain olacağı şeye asla ulaşamaz. Zira kader Allah'ın sırlarından bir sır, onun ilimlerinden bir ilimdir. Berisine perdeler çekilmiştir. Onu allamul guyu, bütün kayıplar bilen Allah kendisine has kılmıştır. Kendisinin bildiği hikmetlerden dolayı onu beşerin akıllarına ve marifetlerinden perdelemiştir. Bizim yolumuzda bu usta bizim için çizilen sınırın dışına çıkmamak ve onun ötesine geçmemektir. Şu halde bu konuyu araştırmak tekellüftür. Yani gereksiz yere yükün altına girmektir. Bu konuya dalmak gereksiz bir yere derinlere inmek ve hatta açmaktır. Yine şöyle demiştir. Bu konunun özü şudur. Bilinmelidir ki Allah Teala bütün yaratılmışlardan kullar üzerindeki kazasını ve kaderini gizlemiştir. Buna ne göndermiş bir nebiyi, ne de mukarreb bir meleği mutlaleye kılmıştır. Çünkü o onları kendisine kul yapmak ve imtihan etmek için yaratmıştır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ben cinler ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yaratmış. Zariyat 56. Ali Radiyallahu onun onları Onlara kendisine ibadet etmelerini emretmek için yarattığını söylediğini nakletmiştik. Eğer onlara akibetler olsun hükme bağlanan, lehlerine ve aleyhlerinde takdir ettiği şeylerin sırrını açsaydı, fitneye düşer, ameli bırakır ve akıbetlerinde gelecekleri duruma bel bağlarlardı. Bu durumda da ya sadece güven doyarlar ya da sadece ümitsizlik beslerlerdi. Bu durumda da ibadet geçersiz hale gelir, korku ve ümit ortadan kalkardı. Ne var ki Allah Azze ve Celle kullarına lütufta bulunup kaza ve kader bilgisini onlardan perdelemiş, onları korku ve ümit, endişe ve beklenti arasında muallakta bırakmıştır ki çabalarını ve gayretlerini imtihandan geçirsin ve Allah pis ile temizi birbirinden ayırsın. En üstün hüccet Allah'a aittir. El-Hücce fi beyanil mehacce kitabından nakledilmiştir Ebu Muzaffer Es-Semani'nin sözü. Ev Muzaffer Es-Semani'nin hadis ehlinin desteklenmesi intisaru ehli hadis diye bir ufak bir resalesi var o da Türkçe tercüme edilmiştir yakın zamanda çıktı evet müellif şöyle devam ediyor buna iman etmek haktır gereklidir Allah Azze ve Celle'nin yarattıklar üzerindeki bir farzdır kim buna muhalefet eder bunun dışına çıkar buna taan eder Allah Azze ve Celle'nin takdirlerini ispat etmez takdirler ve meşiyeti ona izafet etmezse işte bu zındıklığın başıdır çünkü kader hakkında konuşmak zındıklığın elifbağısıdır şeklinde haberler gelmiştir. Bunlardan birini Musa Anif İbanetül Kübra'da Musa bin Ebi Kesir'den rivayet etmiştir. Kader hakkında konuşmak zındıklığın elifbağısıdır. Bununla kastedilen şey zındıklı ve küfrü öğrenmeye ileten yolların ilkinin kader hakkında konuşmak oluşudur. Tıpkı Arapçayı öğrenmeye götüren yolların ilkinin elifba harflerini öğrenmek oluşu gibi. Lalkay Zühri'nin şöyle denir rivayet etmiştir. Kader zındıklığın bahçesidir. Ona giren zındıklığa doğru hızca yolu alır. Yine İbanet-ül Kübra'da Davud bin Ebi Hind'in şöyle dediği rivat edilmiştir. Kaderiye'nin görüşü zındıklıktan türemiştir. Onlar insanlar arasında en süratli şekilde mürted olanlardır. Yine İbanet-ül Kübra'da Abdullah bin Cafer'in kaderi yakında onlar vallahi zındıklardır dediği rivayet edilmiştir. Harber Kirmani akidesinde şöyle demiştir. Kaderiye istitağının yani yapabilirliğin, güç getirmenin Meşiyetin ve kudretin kendilerine ait olduğunu iddia edenlerdir. Yine onlar kendileri için hayra ve şerre, zarara ve faydaya, taate ve masiyete, hidayete ve sapıklığa malik olduklarını, kulların Allah'ın ilminde daha önce kendileri için bir şey geçmeksizin kendiliklerinden amel ettiklerini söylerler. Onların sözleri mecusilerin ve Hristiyanların sözlerine benzemektedir. Bu zındıklığın aslıdır. Musannif banet Kübra'da büyük bir bölüm ayırmış. Bu kitapta kader ve kaderi hakkında bazı şeyler söylemiş. Bu kitabın altında bu büyük meseleyle ilgili olan birçok konuyu söz konusu etmiştir. Zındı manası daha önce geçmişti. Kaderiyenin zemmi, onlarla tartışmak ve onların tevbeye davet edilmeleri gibi konularla ilgili hadisler ve rivayetler de yine daha önce geçmişti. Evet, 256 Allah azze ve celle her nefse zinadan payını yazmıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle buyurduğu rivayet ediliyor. Bukhar ve Müslim e, rivayet etmişlerdir bunu. 257. Bundan sonra kabir azabına, münker ve nekire iman etmek gerekir. Ebu Hureyre Radiyallahu Aleyhi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Ölü ya da biriniz dedi. Kabre konulduğu zaman ona simsiyah ve gözleri masmavi iki melek gelir. Bunlardan birine münker, diğerine nekir denir. Bu uzunca devam eden bir hadis. E, bunu Tirmizi İbn-i İbban ve başkaları rivadet etmiştir. Tabakatül Hanabil'e de edildiğine göre Ahmet bin Kasım şöyle demiştir. Ebu Abdillah Ahmet bin Hanbel Münkeri, nekiri ve kabir azabı hakkında rivadet edilenleri ikrar ediyor musun? Kabul ediyor musun? diye sordum. Dedi ki, Subhanallah, tabii ki bunu ikrar ediyor ve dile getiriyoruz. Bunun üzerine peki Münker ve nekir lafzını söylüyor musun yoksa iki melek mi diyorsun? diye sordum. Dedi ki, Münker ve nekir diyoruz. Bunlar da iki melektir. Kabir azabını da ikrar, yani kabul ediyoruz. İbn-i Es-Sünnesi'nde rivadelerine göre süyan sevri şöyle demiştir. Mutezliğe gelince onlar kabir azabını yalanlarlar. İbn-i Teymiye Mecmul Fetavada şöyle der. Ehli Sünnet ve Cemaatin ittifakıyla hem ruh hem de beden için azap ve nimet olacaktır. Ruh hem bedenden ayrı olarak nimetlenecek ve azap görecek hem de bedenle bir, e, birbirlerine bitişikken azaba uğrayacaktır. Böylece o halde nimet veya azap hem ruha hem de bedene aynı anda bulunacaktır. Bazen ruhta bedenden ayrı olarak bulunduğu gibi. Bu konuda Acur'in Eşşeriya'sı, Lalkai, es Eş kitabı bunlar kaynak olarak verilmiş. 258, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ber'ab-i Nazip gelen rivayette kabir azabından Allah'a sığının buyurmuştur. Allah azze ve celle de onun için sıkıntılı bir yaşam vardır. Maişet-i Danka ifadesi. Taha 224. ayetinde bu kabir azabına yorumlanıyor. 259 yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölü kabrinde oturtulur buyurmuştur. O, o, bundan sonra orada sorgulanması anlatılıyor e, söz konusunda yani rivayette. Yine 260 şöyle buyurulmuştur. Kabrin sıkıştırmasından ya da kabrin sıkmasından biri kurtulacak olsaydı şüphesiz o Sad Muaz r.a. olurdu buyrulmuştur. Bunu Ahmet ve başkalar rivayet etmiştir. 261 Allah onun için sıkıntılı bir yaşam vardır. Taha 124. ayetinde e, bu bu ayeti müfessirler kabir azabı şeklinde açıklamışlardır. Bunu Seleften bir topluluktan e, Erreptalel Mübdediyah kitabında, onun talikinde, bu kitabı e, dipnotlarını yazan şahıs, talikinde e, kaynaklarını zikrettiğini söylüyor. Bezzar'ın Ebu R. R. rivayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onun için sıkıntılı bir yaşam vardır. Yani kabir azabı buyurmuştur. i̇bn Kesir, isnadı Ceyittir demiştir. Hadisin mutabileri ve şahitleri de vardır. Ebu Yala'da, da i Tirmizi'nin nevad Usul'ünde, i̇bn İbban'da ve Hakim'de. 262. Bundan sonra İsrafil'in kabirlerden kalkış için sesiyle yeniden diriliş çığlığına iman etmek gerekir. Yani sura üflenmesi. Kalp öleceğine, kabirde sıkıştırılacağına, kabrinde sorguya çekileceğine ve ölümden sonra dirileceğine kesin bir şekilde inanmalıdır. Bunu inkar eden kimse onun kafiri olur. Harbel Kirmani Raymullah, Irak'taki, Şam'daki, Hicaz'daki ve diğer bedellerdeki ilim elini üzerinde bulunduğu akilesine şöyle demiştir. Sur haktır. İsrafil ona üfleyecek. Bunun üzerine mahlukat ölecektir. Sonra ona bir daha üfleyecek. Bunun üzerine hesap ve hüküm için alemlerin Rabbinin huzuruna kalkacaklardır. 263 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz kabirlerinizde yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak haşredileceksiniz buyurmuştur. Allah azze ve celle de kabirlerden yarışırcasına süratle çıktıkları gün meariç 43. ayetini buyurmuştur. Hadis Bukhar ve Müslim'de geçer. Kur'an'ın bir ayetini hatta bir harfini yalanlayan ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği şeylerden birini reddeden kimse kafirdir. 264, bundan sonra yeniden dirilşe ve sırata iman etmek gerekir. O gün müminlerin şiarı Allah'ım selamet ver, selamet ver sözüdür. Bunu Mugire bin Şube radıyallahu anh, Nebi aleyhisselatü vesselamdan şöyle rivayet etmiş. Müminlerin sırat üzerindeki şiarları sellim, sellim yani Allah'ım selamet ver, selamet ver olacaktır. Bunu e, Mucemül Kebir'de taberani rivayet etmiştir. Hakim sayık kaydıyla rivayet etmiş, sebebi onaylamıştır. Ayrıca e, Müslim'de Ebu Said el-Hudir radıyalland'den gelir rivayet. 265 hadiste sıratın kılıçtan keskin ve kıldan ince olduğu gelmiştir. Bu da yine Bukhar ve Müslim'in rivayet ettikleri hadislerde geçiyor. 266 bundan sonra mizanlara yani tartılara iman etmek gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Adalet terazilerini kıyamet günü için kurarız. Enbiya 47. 267 i̇bn Mesud Radya şöyle demiştir. İnsanlar mizana getirilirler ve onun yanında var güçleriyle tartışırlar. Evet, bunu İbn-i Ebi Şeybe, İbn-i Nasreddin bin de Selame'de e, Ahmet bin Hamberin Zühdü'nden ve Dinever'in mücadele sesinden naklen rivayet etmiştir, i̇snat sahiptir. 268, Mizan, Rahman elindedir, onu alçaltır ve yükseltir buyurulmuştur. Bunu Ahmet, i̇bn Mace, Abdullah bin Ahmet, Nevas bin Seman radıyallahu rivayet etmişlerdir. İbn-i Mende, Erreddallel Cehmiye'de şöyle demiştir. Nevas bin Seman hadisi sabit sahih bir hadistir. Bunu aralarından herhangi birine Tan etmenin mümkün olmadığı meşhur imamlar rivayet etmişlerdir. Bu hususta şüphe eden ya da bunu yalanlayan kimse sapıklıkta ileri gitmiş olur. Bütün şehirlerdeki haberleri bilen kimseler, alimler, zahitler ve abidler buna iman etmenin vacip ve gerekli olduğusunda söz birliği, görüş birliği etmişlerdir. Yani icma. Ah, Ahmet bin Hanbel akidesinde şöyle demiştir. Mizana geldiği gibi iman etmek de sünnettendir. Kul kıyamet günü tartılır da ağırlığı sivrisine kanadı kadar gelmez. Yine kulların amelleri eserde geldiği üzere tartılır. Buna iman etmek, bunu doğrulamak, bunu reddeden kimseden yüz çevirip onunla tartışmamak gerekir. Ebu İsa Gazzeccar şöyle demiştir. Elli sünnet mizana kulların amellerinin kıyamet günü tartılacağına, mizanın bir lisanı yani dili iki kefesi olduğuna, Amellerle alçalıp yükseldiğine iman etmek gereküsünde icma etmişlerdir. Evet 269 bundan sonra havza ve şefata iman etmek gerekir. 200 evet bunu Sufyane Sevri Raymond'ların sözüyle şöyle aktarmış. Mutezile gelince onlar havza ve şefaat yalanlarlar. Kendi evalarına uyanların haricinde kıble ehlinden birinin arkasında namaz kılmayı da caiz görmezler. Kaus hakkında İbn Nebi Asım'ın Eşşeriasına, eş eş-Şeriasını, şey es-Sünnesini, Acur'un eş-Şeriasını itikadına bakılabilir. Şeyden Suiti'den eee sahihlerini seçerek tercüme ettiğimiz Budurus Safire kitabının e, işte sahih hadislerle ahiret hayatı bütün Yönlerle ahiret hayatı diye hazırladığımız kitap inşallah basılacak. Orada bu konuyla ilgili bütün rivayetleri, yani ahiret ahvaliyle ilgili bütün rivayetleri Görebilirsiniz. 270 Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim havzum vardır ki Eyleyle Aden arasıdır. Yani uzunluğu ile Aden arası kadardır. İbrikleri gökteki yıldızlar sayısıncadır. Eyle Kızıldeniz'in Şam diyarına yakın sahilinde bulunan bir şehirdir. Aden ise Yemen'de bulunan meşhur bir şehirdir. Bukhane'nin bir rivayetinde Eyleyle Yemen'deki San'a arası kadardır diye geçer. 271 Enes bin Malik Radyalan havzu yalanlayan hakkı yalanlamış olur demiştir. E, Hennat Zühde böyle rivayet ediyor. Kim şefaat yalanlarsa nasıl nasibi yoktur. Kim havzı yalanlarsa havzdan bir nasibi yoktur. Bunun isnadı adı Said'dir. Acurri'de Eşşeri'ye rivayet etmiştir. 272 hadiste havzu yalanlayan ondan içemez buyurulmuştur. Sanki az önce geçen Enes radyalan hadisine işaret etmektedir müellif. Nebi Aleyhisselatü vesam şöyle buyurmuştur. Kim kabir azabını yalanlarsa Allah ona azap etsin. Kim havzı yalanlarsa Allah ona ondan içirmesin. Kim şefaatimi yalanlarsa Allah ona onu ona dahil etmesin. Harbi Fevaide şeceri emalide rivayet etmiştir. Fakat isnadında zayıflık vardır bunun. Ahmet bin Ambel, es de Ebi Nebi Asım Abdullah bin Bureyde'l Eslemi, Rahimullah'tan şöyle denir rivayet etmişlerdir. Ubeydullah bin Ziyad Havs şüpheye düştü de Ebu Berzel Eslemi'ye adam gönderdi. Ebu Berzel Radyalent'e onun yanına geldi. Ubeydullah'ın meclisinde hazır bulunanlar dediler ki, bu Ubeydullah bin Ziyad Yezid'in komutanlarından, yani Kerbela olayındaki komutanlarından, e, yani sünnetten bazı şeyleri inkar ediyordu. Habir azabı, Havs gibi şeyler de bunlardan Ubeydullah'ın meclisinde bulunanlar dediler ki, Emirin sana adam göndermesi sebebi sana havuz hakkında soru sormak istemezdir. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda bir şey işittin mi? Bunun üzerine o şöyle cevap verdi. Evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onu zikrederken yani havuzdan bahsederken işittim. Onu yalanlayana Allah ondan içirmesin. Bunun isnadı Said'dir. 273. Sonra sorguya Allah azze ve celle'nin kulları mevkıfte küçük büyük her şeyden ve işledikleri bütün cürümlerden sorguya çekeceğine iman etmek gerekir. Bu sadık olanlara sadakatlerinden sorması içindir ayeti. Ahzab 8. ayeti buna delil getirilmiştir. Yine Hicr 92-93. ayetlerinde Rabbine yemin olsun ki onların hepsini yapmakta olduklarından sorguya çekeceğiz buyrulmuştur. O mazlumun, mazlumların hakkını zalimlerden alacaktır. Öyle ki boynuzsuz hayvanın hakkını boynuzlu hayvandan, zayıfın hakkını güçlüden alacaktır. Ebu Hureyli Radyalan'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü vesam buyurdu ki, Kıyamet günü haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Öyle ki boynuzsuz davarın hakkı ona toslayan boynuzlu davardan alınacaktır. Bunu Ahmet ve Tirmiz rivayet etmişlerdir. İbne Bize Meney'nin usulü sünnesinde şöyle geçer. 50 sünnetin sözlerinden yani itikatlarından birisi de şudur. O Allah Azze ve Celle kullarını kıyamet günü hesaba çekecek, onları yüz yüze sorgulayacaktır. Sonra Adi bin Hatim radıyallahu anh'ın hadisini İslam'da ile zikretmiştir. Nebi Vesselam buyurdu ki sizden hiç kimse yoktur ki Allah onunla kendisi arasında bir tercüman olmaksızın konuşacak olmasın. Hadis Bukhara ve Müslümin sayılarında geçmektedir. 274. Sonra Allah Azze ve Celle'nin cenneti ve cehennemi malukat yaratmadan yöne evvel yaratmış olduğuna iman etmek gerekir. Yani cennet ve cehennem vardır mevcuttur buna iman etmek gerekir. Cennetin nimetleri tükenmez, refah ve nimet içerisinde sonsuza dek devamlıdır. İri gözlü hurilerden olan eşlerde ölmezler, güzelliklerini kaybetmezler, ihtiyarlamazlar. İmam Ahmet Raymullah, kim o ikisi yani cennet ve cehennem yaratılmamıştır derse kafirdir demiştir. Yani henüz yok sonradan yaratılacak derse o kafirdir demiştir. Yine şöyle demiştir, bu ikisinin yaratılmadığını söyleyen kimse Kur'an'ı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini yalanlamaktadır. Harca bin Musab Rahimullah şöyle demiştir. Cehmiye Allah Azze ve Celle'nin kitabından birçok yerde kafir olmuştur. Onlar cennet yok olacak demişlerdir. Yani Cehmiler öyle demiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle işte bu bizim rızkımızdır. Onun için tükenmez tükenme diye bir şey yoktur. Saat 54. ayetinde böyle buyurulmuştur. Şu halde kim onun tükeneceğini söylerse kafir olur. Yine Allah Azze ve Celle yiyecekleri ve gölgelikleri süreklidir. Rahat 35. ayetinde buyurmuştur. Şu halde kim sürekli değildir derse cennet nimetlerine o kâfir olur. Bunu Abdullah bin Ahmet Es-Sünne'de rivayet etmiştir. İbn-i Tehmiye beyanı telbisil Cehmiye'de de Cihm bin safan hakkında konuşurken şöyle demiştir. Onun cennetin ve cehennemin yok olacağını söyleyenlerin ilki olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Cennetin meyveleri ve nimetleri Allah Azze ve Celle'nin yiyecekleri ve gölgelikleri süreklidir. Rahat 35'in ayetinde buyurduğu üzere kesintiye uğramaz. Azaba gelince o da Allah var oldukça var olacaktır. Ehli orada sonsuza kadar bırakılacak, sonsuza kadar kalacaktır. Onlar dünyadan tevhide inanmaksızın ve sünnete yapışmaksızın çıkan kimselerdir. Muahhitlere gelince onlar oradan şefaat çıkacaklardır. Harbel Kirman-ı şöyle der, İlmi elini üzerinde bulduğu akide metninde Cennet ve içindekiler yaratılmıştır. Cennet ve içindekiler de yaratılmıştır. Allah önce onları yaratmış, so sonra mahlukatı onlar için yaratmıştır. Yok olmazlar. İçindekiler de sonsuza kadar yok olmazlar. Bidatçı bir zındık Allah Teala'nın onun ve içinden başka her şey helak olacaktır buyruğunu ya da buna benzer şeyler deli getirecek olursa ona şöyle de. Allah'ın yok olacağını yazdığı şeylerin hepsi yok olacaktır. Cennet ve cehennemse yok olmak üzere değil, baki kalmak üzere yaratılmıştır. Ayrıca onlar dünyadan değil, ahirettendir. İri gözlü huriler de kıyametin kopması esnasında veya sura öfürme esnasında ölmezler. Onlar ebediyen ölmezler. Çünkü Allah Azze ve Celle onları yok olmalar için değil, baki kalmalar için yaratmış, onlara ölümü yazmamıştır. Şu halde kim bunun hilafını söylerse, Hakk'a muhalef bir bidatçidir, doğru yoldan sapmıştır. Evet, Mustafa İslamoğlu, işte baki olan... Sonsuz olan sadece Allah'tır, cennet ve cennem sonsuz olamaz diyerek böyle bir yani cehmiyenin küfrünü geçtiğimiz yıllarda, bundan bir 5-10 sene önce dile getirmişti. O zaman reddiye de yapmıştık. Allah Azze ve Celle'nin e, yani bu konuda sonsuz olmasıyla, cennet ve cehennemin sonsuz olmasını böyle karşı karşıya getirmesi mantık hatasıdır bir kere. Çünkü cennet ve cehennemin e, sonsuz olmaları Allah Azze ve Celle'nin onları sonsuz kılmasına bağlıdır, kendiliğinden değildir yani. Evet, 275. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir buyurmuştur. 276. Sonra meleklere Cibril'in Allah'ın rasullere gönderdiği emini olduğuna, yani Allah'ın e, peygamberlerle arasındaki elçisi güvenilir, elçisi olduğuna iman etmek gerekir. Meleklere iman vaciptir, farzdır. 277. Aynı şekilde rasullerin Allah katından getirdiği her şeyin Allah azze ve Celle'nin buyurduğu her şeyin hak ve gerekli olduğuna iman etmek ve bunlar tasdik etmekte de vaciptir. Kişi rasullerin getirdiği şeylerin bir hariç tamamına iman etse, reddettiği o şey sebebiyle bütün alimlerin nezinde kafir olur. Yani Allah'tan ve rasullerinden gelen sabit olan şeylerden bir şey inkar etse, diğer hepsine iman etse, o kimse o inkar ettiği şeye iman etmediği sürece bir kafirdir. Yani bu konuda icma vardır. 278 Sonra Allah Azze ve Celle'nin cinleri yarattığına iman etmek gerekir. Onlar Allah'ın mahlukatından bir sınıftır. Allah onları dilediği gibi ve dilediği şey için yaratmıştır. Aralarında müminler de vardır, kafirler de vardır. Kitap bunu söylemiş, Resuller de bunu getirmiştir. Yine Allah iblisi yaratmıştır ki o şeytan ordularının başıdır. O Ademoğullarını azdırır, göğüslerine ve seseler atar, onları fitneye düşürür, çirkini onların gözünde güzel gösterir. Onları Rableri Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmeleri için çağırır, buna davet eder. O onların kanlarının dolaştığı yerde dolaşan düşmanlarıdır. Fakat Allah'a tutunanlara onun hilesi zarar vermez. Allah Azze ve Celle'nin kitabında onun ve haberlerinin zikredildiği ayetler saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Yani cinler hakkındaki ve iblisin askerleri hakkında. Kim cinlerin varlığını, iblisin, şeytanların, maritlerin yani azgın şeytanların mevcudiyetini ve Adem Ademoğullarının hazırlıklarını inkar ederse Allah'a kafirdir. Onun ayetlerini inkar etmekte ve kitabını yalanlamaktadır. İsmaili batınıyler iblisin hakikatini yalanlar ve iblis bir şahıs değildir. Her şahsta bulunur ve imama düşmanlık eder. İşte o onun iblisidir derler. Şeytanın yaratılmış olduğuna, Adem oğullarına musallat edilmiş olduğuna, onların kanlarının dolaştığı yerde dolaştığına, Allah'ın ondan koruduğu kimsenin bundan müstesna olduğuna ve bunu inkar edenlerin helak olan fırkalardan olduğuna iman babı diye İbanetü Kübra'da müsnif baba açmış. Ayrıca Lalkai'nin, e, bidatçilerin cinlerin hakikatinin olmadığını ve iblisin her bir kötü adam olduğunu iddia etmelerinin aksine iblisin ve cinlerin Allah'ın mahlukatından bir sınıf olduğu ve onların Allah'ın kendilerine gösterdiği kimseleri gördüklerine e, bu konuda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilenlerin söz akışı, lafız akışı, babı diye bir bağ başmıştır. 279. Sonra alimlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği eser ehli, sika kimselerin ondan naklettiği her bir şeye iman etmek, bunları tasdik etmek ve kabulle karşılamak gerekir. Bunlar tarizlerle yani itirazlarla reddedilemez. Neden ve nasıl denemez. Akıllara götürülemez yani akla arz edilemez, kıyaslara vurulamaz. Kendileri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya da ümmetin alimlerinden sözü şifa ve hüccet olan birinin tefsir ettiği hariç, Tefsirde, açıklamada bulunulamaz. Sıfat ve rüyiyet hadisleri tefsir edilmeyecek hadislere örnektir. Berbehari şer de şöyle demiştir. Rabbin sıfatları hakkında ancak Allah hakkında şüphe eden birisi nasıl ve neden der. Yine şöyle demiştir. Bil ki Cehmiye ancak Rab hakkında düşündüğü, neden ve nasıl dediği, eserleri yani rivayetleri terk ettiği, kıyası ortaya attığı ve dini reyine göre ölçtüğü için helak olmuştur. Bunların sonucunda açık bir şekilde küfür olduğu gizli olmayan küfe girmişlerdir. İnsanları tekfir etmişlerdir. Sonra tatil görüşünü savunmak zorunda kalmışlardır. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını iptal etmişlerdir. Cehmiye'nin onların yavruları eşarların ve muatıladan olan diğer fırkaların tevil adını verdikleri tefsirler kastedilmektedir. Burada e, isim, sıfat veya e, ahiret ahvalinden bildirilen hadisler hakkında yani aklı yorumlar yapanların ee, Eşarif gibi fırkaların veya Cehmi, Muhteze gibi fırkaların yaptığı yorumlar reddedilmekte burada. Ee, evet, ama sıfat naslarını bilinen bir manasının olmadığını iddia eden cahil müfiddaya, yani Allah'ın isim ve sıfatları hakkındaki bilginin Allah'a havale edilmesi gerektiğini, yani biz bu konuda yorum yapmayız, bunun ilmi Allah'a aittir diyen, Müfevvide fırkasıdır. Bu da en tehlikeli fırkalardan birisidir. Yani Allah'ın eli var mıdır yok mudur ben bilmem. Bunun hakikatini Allah bilir. Bu e, sapıklık fırkalarının en tehlikelilerinden bir görüş. Allah ve Rasulünün ispat ettiği şeyi ispat etmek bütün iman edinlere vaciptir. Yani Allah elini ispat ediyorsa bize de bunu ispat etmek düşer. Bunun keyfiyetini biz bilmeyiz. Ama müfebbü de hakikatini Allah'a havale ederler. Bu sebeple sapıklıktır. Ve ehl sünnete biraz benzediği için bu sapıklık diğer fırkalardan, cehmilerden bile daha tehlikeli bir fırka olarak tanımlanmıştır. İbn-i Teymiye gibi alimler tarafından. Yani bunların tehlikesi daha büyüktür. Çünkü suret haktan gözükürler. Yani Allah'ın eli var mıdır yok mudur, istivası var mıdır yok mudur bilmem. Bunu Allah bilir. Bu küfürdür. Bu küfür olan bir itikattır. Bilakis Allah kitabında buna iman etmemiz için bunu bildirmiştir zaten. İki elinden bahsetmiştir. Rahmetinden, nüzülünden yani e, diğer bütün sıfatlarından kitap ve say sünnetin ispat ettiğinin hepsini biz ispat ederiz. Mufavvı da e, bu konuda satmıştır. Daha sonra müfavvideye reddiye ile ilgili bölümde aktaracak müellif. Berbehari Şerüsü'ne de şöyle demiştir. Bunlardan herhangi bir şeyi hevana göre tefsir etme. Zira bunlara iman etmek vaciptir. Kim bunlardan herhangi bir şeyi hevasına göre tefsir ederse ya da reddederse cehmidir. Evet o e, rivayetlerden bazılarda şunlardır diyerek, örnekler şunlardır diyerek müellif e, bu sıfat naslarını aktarmaya geçecek. 280. maddeden itibaren e, 280'de Allah gökleri bir parmak üzerine yerleri e, bir parmak üzerine koyar buyruluyor bunu İbn-i Bat'ta Kübra'da rivayet etmiş evet bu konuda Bukhar ve Müslim'de de rivayet mevcut 281. maddeden itibaren inşallah bir sonraki derste devam ederiz. Subhaneke Allahu ve ve eşedenle ilahil en tavatike la şerike leke ve estağfiruke ve töb